Eşit, ekolojik ve katılımcı bir alternatif eğitim modeli oluşturmak için 10 yıl önce yola çıkmış bir derneğin yönetim kurulu başkanıyla birlikteyiz. Başka bir okul mümkün derneği. Bager Akbay, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Türkiye'de eğitim sistemi hep bir sorunlu bir eleştiriliyor. Başka bir okul mümkünün daha alternatif bir yapısı var ama aslında sanki olması gereken de gelecekte olması gereken bir rol model gibi Nasıl e, Başladı bu yolculuk Yani yol haritanız hangi niyetle çıktı ya Aslında bu dünyada Var olan bir şey bu demokratik okullar Diye biraz daha katılımcılığı öne alan e, Barışlı ortamları Öne alan işte daha Biraz daha bağımsız e, Ve şeyleri deneyen Yani o ana akımın gittiği yolun Dışındaki yollardan bazılarını deneyen Yapılar var e, İşte ...yaklaşık on sene önce böyle bir dertle yol çıkıyor bir sürü kişi. Ve sonuçta şey de çok önemli bence bu yolculuğun kendisi çok önemli. Yani bunu başarmak tekil bir şey değil. Hani hı hı. başardık işte binayı yaptık artık gidebiliriz gibi bir durum yok. Bu bir arayış, bir yolculuk. O yolculuk başlıyor ve içeride bir sürü çeşitlenmeye başlıyor. Çünkü yani bu toprakların getirdiği güzellikler de var, sorunlar da var. Bunun hepsiyle yüzleşiyorsunuz aslında... Ee, ...biz çok şey bilmiyoruz... ...katılımcı kültürümüz yok... Evet, yani, ...katılımcılık nedir... Yani, o, yani ...daha doğrusu okullardaki bu alternatif eğitimde ...bahsettiğiniz katılımcılık nedir... ...ya yani şimdi bu... ...tabii çok basit göstermelik gibi de yapılabilir... ...yani çocukları oylama yaptırırsınız... ...her kararla Hı -hı. ilgili katılımcı dersiniz... Hı -hı. ...hani o, o de değil aslında... ...biraz daha derinlemesine çocuklar tartışıp... E, ...ya daha doğrusu karar kimin başından geçiyorsa... ...yani diyelim ki okulun bahçesine... ...ilgili karar vereceğiz... Okulun bahçesiyle ilgili karar verdiğimiz bu karar kimi bağlar diye bir adam gibi düşünmek lazım. Yani hiç aklınıza gelmeyecek şeyler çıkabilir. O, oradaki bir görevliyi de bağlar bu karar. Çünkü o görevi de o bahçede takılıyor. Çocuk da, öğretmen de, müdür de. Yani orada yapay bir şey yaratmamak gerekiyor. Yani müdür çocuklar işte ben sizin için buradayım. İşte siz Hı -hı. karar verin dememesi gerekiyor. Hayır onun da fikri önemli. Çocukların da fikri önemli. O bahçeyi kimler kullanıyorsa gerçekten de onların fikri önemli. Hı -hı. Ve bu insanların şey yapmaması lazım. Yani bir şeyleri gizleyip kendini feda edip e, vesaire de yapmamaları lazım, diğerini bastırmamaları da lazım. Yani mesela katılımcılıkta bir çemberi kurduğunuzda herkes fikrini söylediğinde bazen çok sert fikirler de çıkabiliyor. Çünkü mesela şöyle birisi işte bahçeye zarar veriyor, ne yapalım? Klasik anlamda bizim bildiğimiz şeyler bu tip mekanizmalarda ödül verelim, ceza verelim, işte oylama yapıp karar verelim. Bunların tek yol olmadığını gösteriyor katılımcı sistemler. Uzlaşmacı, içermeci karar alma mekanizmalarıyla uğraşıyor ama Bunların hiç basit formülleri yok. Hı hı. E, bunlar zamanla topluluk becerileri kazanarak bazı araçlarla elde ediliyor diyebilirim. Hı. Peki başka bir okul mümkünün bu hayal ettiği alternatif eğitimde e, okullar kurdunuz. Yani veli girişimi evet. e, okulları oldu bunlar. Anaokulu. İlkokul var mı bilmiyorum. Var var var hı hı. İlkokul var. E, Ortaokul da olmak üzere. Yani şeyler var... Önce zannediyorum ilkokul açılıyor zaten. Sonra bazı okular ana sınıf anaokulu Hı -hı. açıyor. Biz Kadıköy'de anaokulu açtık. işte Koşan Kaplumbağa. Ben Hı -hı. oradan dahil oldum zaten. Ondan öncesinde Hı -hı. aslında çok hakim değilim. Biz Koşan Kaplumbağa'da kooperatifi kuracağız. İşte Kadıköy'deki bir sürü... Ebeveyn birleştik dedik ki hadi bir okul açalım nasıl olacak bilmiyoruz derneğe sorduk dernek dedi acele ediyorsunuz yapmayın dedi <gülüyor> öyle mi dedi tabii tabii yani topluluk kurmanız lazım önce dedi yani biz İstanbulluyuz böyle Aa, olmaz olmaz hemen yapalım falan dayanamadık yani ve, şehir insanı evet, hısteler ve anında zaten daha okulu kurmak üzereyken herkes birbirine girdi ne oluyor hmm. nasıl karar alacağız yani şey bilmiyoruz ki okulda bir vaka olduğu zaman fikir yani herkes fikirler birine uyunca çok güzel gözüküyor ya Evet. Bir konuda ayrıştığını nasıl karar vereceğini bilmiyorsun. Hmm. Yani kavga mı edeceğiz? İşte oylama yapıp diğerlerini dışlayacağız mı? Ha, ha biz hmm. kazandık, lobi hmm. mi yapacağız falan. ya yani Bunları bilmiyoruz. O yüzden başta birbirimize küstük, sonra hmm. barıştık, sonra yine küstük mesela bir sürü olay oldu. Ve o sırada bunları öğrenmeye başladık. Topluluk olmak böyle bir şey. Hmm. E, yeri geldiğinde fazla rol aldığımızı fark edip geri çekildik yani kişiler bazında anlatıyorum bunu aslında yani ben mesela çok şeydi bir ara çok aktiftim sonra baktım aktif olmam zarar veriyor topluluğa yani böyle şeyleri de öğreniyorsunuz biraz daha pasif role çekildim arkadan destek verdim vesaire başkaları aktif oldu roller değişti ee, ama tabii ki şey çok önemli yani güvennin oluşması o toplulukta önemli neyse biz bu şekilde bir anaokulu kurduk başka yerlerde benzer bir sürü bizden daha önce yapanlar var i̇şte İzmir var Ankara var vesaire ee, şu an bir sürü okul var çalışıyor ama, ama dernek sadece kooperatif üzerinden yürümeyi düşünmüyor hı. aslında yani başka modellerde deneniyor bir yandan mesela bu e, anaokullarını ve bu e, veli katılımını okulları kurarken diğer anaokullarından farkı neydi bu okulların yani sadece veli girişimi olması mıydı ee, içerik olarak da yani ne değişikti ne farklıydı şimdi biz bunu çok uzun süre tartıştık Biz mesela okulu kurarken şey zannediyorduk Dernek başka bir mümkün derne gelip bize işte içeriğimizi verecek. Hı. Ee, hazır, öyle hazır bir paket program yok. Yok yok hayır. Şimdi burada tabii şey de oturuyor. Yani çocuğa ne anlatılacağına karar vermek belki derneğin de ne değil. Yani kimsenin ne değil. Yani orada bir tamam Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bir müfredat var ama artık onlar da hafifledi. Yani daha genel şu kazanımları vergi yeter diyor. Yani orası suistimal edilmesin diye bunu söylüyoruz. Onu anlayabiliyoruz. Mesela öğretmen ve çocuklar aslında orada içeriği biraz belirlemeleri gerekiyor. Çocuklar bir şey meraklılar. Öğretmen de bir şeyler anlatmak istiyor ya da çocuklarla belirli şeyler yapmak istiyor. Onların orada karar vereceği bir şey. Şimdi BOM'un yaptığı şey aslında bunun çerçevesi. Yani şey gibi düşünün. Binanın içinde ne yapılacağını değil. Binanın hareket şekline mekanizmasını yapısını Hı -hı. belirlemeye Hı -hı. çalışıyor. Katılımcılık orada giriyor. Yani diyor ki sabahları çember yapın. Yani hmm. basit. <gülüyor> Oturun bir herkes birbirine günaydın desin. Nasıl hissettiklerini, yani tabii. nasıl hissettiğini söylesin işte vesaire bunları yapın. İşte efendim problem çıktığı zaman çatışma çözüm grupları var. Onlarla çözüm, çatışma çözüme. Okulun işte şu öğrenci, öğretmeni, çalışanı, yöneticisini hepsini dahil edin bu gruplara. <gülüyor> vesaire o katılımcılığın yapısını kurmaya çalışıyor ve bunlarla ilgili teknikler öneriyor. Oysa mesela siz bir BOM okulu kurdunuz ama öğretmenleriniz hiçbiri bomb ...öğretmen köyüne gidip eğitim almamış olabilir. Hmm. Yani orada çok net bir yapı yok. E, zorlama da yok. Çünkü aslında şey var... ...bunlar kuralla olacak şeyler olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bazı okullar şey yapıyor... ...öğretmen köyüne de öğretmen niye oluyor... ...dışarıdan inandığı başka işte orman okulları... Hmm. ...modeline inanıyor. Orman okulları üzerine de eğitim alıyor vesaire. Farklı hmm. şeyler deneyenler oluyor. Hatta bunları çok tartışıyoruz ya... bu ...buna uyar mı vesaire gibi... Ama sert kurallarımız yok tabii Yani o zaman her e, bu veli girişimin e, okulunun başka bir içeriği var. Yani aslında o veli girişimi kendi karar veriyor okulda ne şekilde bir yöntem, ne şekilde bir eğitim sistemi, ne şekilde bir katılımcılık oluşacağını. Şimdi normalde velilerin karar vermemesi gerekiyor yani, aslında. Evet, o da bir soru. Çünkü burada muhatap çocuk, öğretmen ve belki de oranın kurum çalışanları. Yani evet. oranın bahçıvanları işte görev, yemek yapan kişisi. E, veli veli bu durumda çok dahil Olmuyor mu? Evet Yazdan Başlangıçta bizim yaşadığımız yani o derneğin Bizi acele etmeyin demesinin sebebi Buydu hmm. yani biz acele Ettiğimizde birçok şeye karar vermek zorunda kaldık Ve ilk okula gelen çalışanlar Gerçekten çok zorlandılar Yani çünkü düşünsenize okulda çocuk var Çocuğun velisi Okulun sahibi gibi evet. Yani ve o yüzden biz mesela şey yaptığımızı Hatırlıyorum kooperatif içerisinde 5-15 kişi yaklaşık veli e, Öğretmenleri ...ve okulu koruma anlamında... ...toplantılara katılıyorduk. Yani hmm. Biz diğer velileri durdurmaya çalışıyorduk. Ki onlar haklı olsa bile yani. Anlatabildim Gerçekten yapı kurmamız lazım. Çünkü öyle diyalektik yapmamız lazım ki... ...o tek tarafa ezilmesin. Çünkü öğretmenlerin baskı altında olduğunu gördüğümüzde... ...bunu otomatikman yapmak zorunda kalıyorduk. İşte o kültür oturması dediğimiz şeyler bunlar. Zamanla veliler... Altyapıya doğru gidiyor. Yani nedir altyapı işte efendim? Bahçe yeterince çeşitliliğe izin vermiyor. Bahçede çok az olasılık var. Düz bir bahçe düşünün yani. Toprak da olsa dümdüz olduğu zaman çocuk için opsiyon az. Hı hı. Oraya ortaya bir tane kaya bile koysanız ya da iki tane ağaç olsa bütün olasılıklar değişmeye başlıyor. İşte Veyler buralarda devreye giriyor ya da mesela insan kaynaklarına devreye girebiliyor. Yani yeni gelecek bir öğretmenin işte iki üç ay önceden işe alınması onun gerekli eğitimlere gitmesi vesaire hı hı, gibi hı. yani organizasyonu yapıyor çünkü müdür de buna yetmeyebilir e, bu tip şeyleri ya da mesela bambaşka şeyler yapıyor okulun ruhsatıyla ilgili işte faturası ile ilgili ya da gidip belediyeli bir işbirliği kuruyor oradan bir proje öğretiyor yani velilerinizden bir kısmı yaklaşık yüzde yirmisi bir sonra eğitim girişimciliğine gidiyor. Yani değişik alanlarda bunları denemek istiyorlar. Yani sadece okul bir model değil. Okul sonrası evet. etkinlikler de var. Hafta sonu şeyleri var vesaire. Ya da kitap yazabilirler. Oyuncak tasarlayabilirler. Hı hı. Bunlara meraklı oldukları için onlara da gidiyorlar. Mesela Veli arkada bir yerde bir süre sonra oluyor. Okul normal okul gibi gidiyor. Çok bir fark yok ama şeye bakabiliriz şimdi. Bom okulları birbirinden farklıdır. Evet. Ama yine de devlet okulları ve özel okullara göre baktığınızda bir benzerlikleri benzerlik vardır. Var. Bir kültürel hı. benzerlik oluşuyor. Evet. Peki şimdi şöyle bir handikap var yani veli dediğimiz kişi anne baba ebeveyn ee, çocuk her anne baba için çok kıymetli müdahale evet. etmeden durabiliyorlar mı yani o kısımda o iş tıkır tıkır işliyor mu onu da merak ediyorum Hayır hayır Türk kültüründe zaten bunun işlemesi mümkün değil yani biz çok şeyiz çocuğumuz düştüğü anda onu tutup kaldırmaya çalışıyoruz yani öyle bir refleksimiz var ya ben gerçekten kendim bu konu çok eğitmeye çalışıyorum ama duramıyorum çok zor bir şey. Yani Türkiye'de çocuğun üstünde. Çünkü öyle öğrendik. Evet evet yani başkası müdahale ediyor. Ben çocuk kaldırmazsam biri evet. ne yapıyorsun diye bana bakıp kaldırıyor falan. Yani şöyle bir şey yaşadım iki gün önce İstanbul'da benim kızım 8 yaşında minibüste gidiyoruz yani oturmuşuz o böyle bir şeyler izliyor tableti var işte çünkü kitap okudu bir şeyler yaptı tablet izleyeceğim de. tamam dedim açtı izliyor çizgi filmini bir tane teyze bindi böyle birazcık. Bizden yani biraz şey yaşı biraz daha fazlaydı ve yürüyemiyordu belli ben de masala döndüm kızma dedim ki yer vermek ister misin dedim ya yani, kucağıma gelir misin dedim hayır dedi tamam dedim ben de bir sesimi çıkarmadım bakıyorum işte hanımefendi şey dedi ya bacağım sakat çocuğu bir kaldırsa dedi <gülüyor> ben de sordum kalkmak istemiyor dedim. O da böyle şeye baktı, kimin çocuğu ki dedi. Hani <gülüyor> benim çocuğum olabileceğim, benim çocuğumsa çünkü sen kaldırırsın kendini gibi evet, düşündü. Evet. Benim çocuğum dedim ve kalkmak istemediğini söyledim. Böyle bir anda söylenmeye başladı bana karşı ve orada şey görüyorum ya bunu yüzleşmek zor. Evet, Çocuğun öyle bir hakkı olduğunu. Tabii. Yani ve parasını da ödedi bu arada hı -hı, çocuk. Ve kendi hı -hı. kazandığı paradan da ödedi. Yani hı -hı. bunları da yapmak zorunda değil ama gerçekten öyle de bir çocuk. Evet. Yani ben bu kararı verdim. <gülüyor> ben bu koltuğun bedeni ödedim. İstersem kalkacağım diyor. Hı -hı. Ve muhtemelen şeyden dolayı da kalkmıyor. Yani bu hakkı görmek istiyor. insanların hı -hı. yüzünde orada olduğunu hissetmek istiyor. Sonra dedim ki ben kalkıyorum dedim. Tamam dedi sen bilirsin dedi. Ben kalktım yerimi verdim vesaire. Sonra konuştuk. Hı -hı. Şimdi orada şeyi düşündüm. Yani ne zaman biz çocuklara gerçekten... ...bir bireymiş gibi davranacağız... ...çünkü çocuklar şu anda... ...hem güya bizim ulvi hedeflerimiz... Evet. Atımıza atımıza, ...hem de biz onların nasıl ilerleyeceğine... ...karar veriyoruz... ...orada bir karışıklık Tabii, var gibi var. geliyor... Kesinlikle var... ...peki... ...anaokulları dışında... ...başka bir okul mümkün derneği... ...bir de öğretmen köyü var... Hı. ...Bodrum'da bir öğretmen köyü var... ...ve öğretmenlere bazı eğitimler düzenliyor... ...evet... Ne tip eğitimler bunlar? Şimdi Ve ben, bir de bu öğretmenler sadece BUM'un okullarında çalışan öğretmenler mi? Yok ne? şimdi ben çıkışını anlatayım onu. Hı -hı. Çünkü çıkışı çok ilginç bence. Dernek işte kooperatifler uzun süre gittikten sonra bu işin bir tıkanmaya girdiğini görüyor. Aslında bence tıkanmıyor. Doğal süreçler ama yavaşlıyor bir şeyler. Feyza özellikle dernekten şeye zorluyor. Yani bizim başka bir şeyler denememiz lazım diyor. Konuşuyorlar işte vesaire öğretmen köyü. Yani bir araziyi alıyorlar, öğretmen köyünü çeviriyorlar çok güzel. Ve orada diyorlar ki biz herkese açık eğitimler yapalım yani. Çünkü şimdi şey yok, BOM Derneği'nin başarısı şu bence. 2 yılda bir duruma göre ve başarıya göre değişik stratejiler üretebiliyor. Hmm. Gelişiyor aslında ya, muhafazakar bir yapısı yok. Problemi çözme, yani vizyonunuz vardır ya sizin. Hmm. Sizin vizyonunuz işte bu ülkede katılımcı barışı, işte demokratik vesaire bir topluluklar yaratmak, öğrenme toplulukları yaratmaktır ya... Bunun için her yolu deneyebilirsiniz. Hmm. Ve bu misyon her sene değişiyor. İşte bu vizyon misyon ayrımı önemli ve öğretmen köyü kurulunda şey diyorlar... ...okey herkes gelebilir. Yani köy okullarından, işte devlet okullarından, işte özel okullardan. Hiçbirini dışlamıyor mesela. Hani özel okulları da dışlayabilirdi mesela. Diyebilir ki hayır onlar para versin Tabii. gelsin mesela diyebilir. Hayır onu da demiyor. Her öğretmen öğretmendir. Öğretmenler gelsin diyor. ve gerçekten bir sürü öğretmen başvuruyor, geliyor, orada eğitim alıyor. Eğitim içeriği ne? Eee... Genelde şeye konsantre, yani çocuk kim, çocuk ne, biz Hı. nasıl ilişki kuracağız? Yani çocuk bir de kim dediğinizde çocuk şey var, yani modern toplumda ne, modern bilim ne diyor bu konuda? Yani bizim bildiğimiz bilgiler de değişti eskiye dair. Çocuk hangi yaşta ne becerilere sahip ya ondan ne beklemeniz bunları da anlamak var. Bir yandan da onun kişiliğinin oturması ile ilgili şeyler var. Ondan sonra iletişim becerileri var, yani şiddetli iletişim. Dernegini çok sıkı çalışmalar yürütüyor... ve işte iletişimde o e, şeyler çıkıyor ortaya e, alttaki balıklar çok güzel çıkıyor yani mesela iletişimde bir şey gizlememeniz gerekiyor ...karşı nazik davran yani yalandan fazladan nazik davran böyle bunlar tıkır tıkır ortaya çıkmıyor şu bu iletişim becerileri konuyor düz doğru dürüst iletişim metotları çıkıyor bular çok hız kazandırıyor daha da başka ekip olma takım olma becerileri üzerine metotlar var derin demokrasi çalışılıyor. Ee, o eğitimde sosyokrasi var mı bilmiyorum ama bizim derneğin bütün kendi yönetişiminde sosyokrasi olduğu için o da bir şey governance model diye geçiyor işte yönetişim modeli o da uygulanıyor. Belki eğitimin içinde olmayabilir çok emin değilim. Ee, bu, bu şekilde parça parça şeyler anlatılıyor ve öğretmenlerde orada bırakılmıyor. Çünkü bunu anlatıp yolladığınızda öğretmen hı hı. öğretmen yine kendi dünyasında e, garibim orada kalıyor çünkü yani kolay değil onları uygulamak. Şimdi işte şeyler kullanıyor yani öğretmen öğretmen eşleşmeleri nesiller oluşuyor vesaire. Hı hı. Yani kültüre dönüşmesi için her tür çalışma yapılıyor şu anda. Peki şey bu eğitimlerde şöyle bir farkındalık oluşuyor mu? Sadece veli dışında öğretmenin de çocukla olan bağı bozuk aslında. Yani hı. her öğretmen çocuğu çocuk olarak görmüyor. Ya da çocuktan beklentisi öyle olsaydı zaten şimdiki eğitim sistemi içerisinde kuralcı işte ödül ceza sistemi kullanılmıyor olurdu. Evet. Yani öğretmenin çocukla ilgisi ilgili algısını da düzeltmek Belki de hani bu tip şeyler oldu mu? Yani şey çok şey bir örnek vereyim sizden topraktaki verimi arttırmak için dengeli bir artış gerekir ya. yani herhangi Hı -hı. bir şey çok arttırmanızın hiçbir esprisi yoktur. Eğitim Tabii. buna benzer. Dolayısıyla yani zayıflıkları tespit edip onların üzerine gitmeniz gerekir. E, bu veli yani ayrıştırırsak bunları veli, öğretmen çocuk, çocukta çalışılması yani çocukta kendiyle ilgili bir şeylerin farkına varmamız gerekiyor. Çünkü o da ben varım diye bana böyle davranamazsın demeyi öğrenmesi gerekiyor en azından ee, aynı şekilde okul yöneticileri e, ve şeyler yani ilçe, il, milli eğitim, milli eğitim bakanlığına kadar giden bir yapı ee, bunların hepsinde bunların çalışılması gerekiyor şu an iyi bir dönemdeyiz çünkü Hı -hı. hepsi üzerine çalışma var mesela biz şu an yaptığımız projelerde uyguladığımız yerlerde velileri de atölyeler yapıyoruz Hı -hı. yani bir okula konsantre olduğumuzda öğretmenlere de yapılıyor işte oradaki içerikle ilgili de çalışmalar yapılıyor. Yani şu an alternatif eğitim modelinin mesela içinde o içerik örnekleri de dolduruluyor. E, bence gerçekten toprak gibi yani hep beraber şey yapmamız gerekiyor. Evet. Peki bu katılımcı sistemde çocuk e, şimdi bu tip bir evin içinde büyümeyen bir çocuk hı hı. bu duruma adapta olmak. ...konusunda zorlanıyor mu? Yani gerçekten bu birebir uygulanabiliyor mu çocukta? Çocuk bunu... ...çünkü okulda farklı bir ortam... ...evde farklı bir ortam... ...hani bu gerçekten hayatta pratikte uygulanabilir bir şey mi? Çocuğa söz hakkı vermek... Şimdi şöyle... ...bu, bu soru aslında şuna dayanıyor... Ee, travma yaşayan kişinin... travma yaşadığını ona söyleyelim mi? Söylemeyelim mi? Söylesek mi olur, söylemesek mi olur... Ee, zaten söylemesek yapacağımız hiçbir şey yok Yani dükkanı kapatıp gitmemiz lazım Söylememiz gerekiyor yani Diyeceğiz ki bak böyle böyle bir şey var Ha tamam bunu nasıl mücadele edecek Yani şey diyebilirler daha kötü oluyor Travmayı söyleyince de ne bilir Ben ona inanmıyorum yani ben Biz bom okulunu ilk açarken gelen velilere özellikle şey dedik Biz burada prensler prensesler yetiştirme niyetinde değiliz Yani çocuğunuzun okulda eli kesilecek Hastalanacak biri kavga edecekler Bir şeyler olacak oturup onlar çözecek ve o çözüm yavaş olacak siz çözmediğiniz için. O çözümü bulana kadar tekrar tekrar bunları yaşayacaklar. ve Bir gün diyecekler ki biz bunu beraber çözüyoruz ve o gün birey olacaklar. Bunu anlattığımızda herkes bir ha He, oldu. Yani çünkü şey diyorlardı ya babam okullarında başlayacak sonra normal liseye gidecek ne olur bu çocuklara falan. Böyle bir şey yok. O çocuk bulunduğu her mekana müdahale edebilme becerisinde olması hedefleniyor zaten. Yani o çocuğun ailesini dönüştürme. Çünkü bakın İlla ailesine isyan bayraklarını çekip evi terk edeceğim demesine gerek yok on yaşında. İkna etmeye öğrenebilir. Hı hı. İletişim kurmaya öğrenebilir. Yani bunun hepsi beceri. Mesela okulda da böyle beceriler olması lazım. Biz gerçekliği bulalım. Önce ne hissediyoruz? Ya ben burada ne hissediyorum? Güzel şunu hissediyorum. Onlar ne yapıyorlar? Bunu nasıl etkiliyor? Ben bu ilişkiyi nasıl kurabilirim? Bunu düşünmek sağlıksız olamaz. Hı hı. Ve burada şey bile yapabilir çocuk. Tamam benim ailem böyle. Ben onları öyle kabul ediyorum. Kendim orada şöyle koruyorum. Ama ilk fırsatta da biraz uzaklaşacağım. Kendi alanı tutacağım diyebilir. Hı hı. Yani daha olgun bireyler yetiştirmek derdimiz. O yüzden hı hı. ben hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Hı. Peki şimdi yakın bir zamanda Milli Eğitim Bakanı da değişti. Bu çok ümit, ümit verici bir şey. Ziya Hoca ile görüşüp karar alma mekanizmalarını harekete geçirmek ve bu BOM'un yapmak istediği şeyleri daha da ...biraz daha böyle hızlandırıp... ...daha da yaymak fikriniz var mı... ...ve bununla ilgili ne düşünüyorsunuz... ...nasıl çalışmalarınız var? Ya şimdi şöyle... ...genel bir değerlendirme yaparsam... ...Türkiye'deki eğitimdeki sorunlar bir garipti... Ee, ...tamam bir böyle siyasi politik vakalar yaşadık... ...yani en güvenilen... Güya ...en güvenilir sistem olan... ...üniversite sınav sistemi bile... ...işte kötü bir şekilde yönetildiği ortaya çıktı... ...efendim... Eğitim kurumlarında bir sürü sorun çıktı ortaya vesaire. Bunlar tartışılıyor. Bir yandan bu var. İkincisi kimse bu konuyu konuşmuyor ama eğitimde özelleştirme dönemindeyiz. Yani bir önceki eğitim Bakanı'nın şey açıklamaları var. Yani eğitimde yüzde yirmi özel sektör çıkması gerekiyor. Yüzde otuz çıkması gerekiyor. İşte biz bunu başardık diye açıklamaları var. Şimdi bu genelde özelleştirmenin var olduğu diğer alanları düşünürseniz özelleştirilen alanlar kötülenir. Hı -hı. ki özelleştiği de bilsin. Devletin yaptığı genel stratejilerden biridir evet. bu. O yüzden eğitimin üzerine yapılan her saldırı kabul edildi. Ya eğitim o kadar kötü durumda değildi aslında. Ben eğitimcilerle konuşuyorum. Bir süre ha, eğitimci... Bu da bir strateji yani. Evet evet tabii ki orada da bir strateji var. <gülüyor> Ama bir yandan da kötü yanlar vardı. Bir yandan da üzerine bu geldi. Kimse çaktırmadı. Bir süre sessiz kalındı yani onlar da doğru rakamlara gelsinler. Şimdi... Bir kere Ziya Hoca alandan birisi. Evet. Yani en basitinden şöyle birisi. Ziya Hoca'yı alanda çalışan herkes tanışmış önceden. Yani uzaydan gelen biri değil. değil. Ya bu kimdi nereden getirdiler falan diye Bildiğimiz birisi ve çok şey çocuk konusu çok ciddi derdi olan bu konular araştırmalar yapan konuşmalar yapan. Ben Ziya Hoca'nın konuşmalarını dinlediğimde çok güzel ya bunu hiç düşünmemiştim dediğim bir sürü şey duyuyorum. Böyle birinin gelmesi bir kere çok iyi. Ee Vizya Hoca da çok güzel bir açılış yaptı. Neydi? Herkes bir gelsin konuşalım dedi. Hı hı. Ve şeyi de ayırmadı yani. Hani böyle popüler olanlar hı hı. da geldi, işte çok çalışanlar da geldi, eski ilişkileri kuvvetli olanlar da geldi vesaire. Bunlar çok güzel şeyler. Şimdi aksiyon dönemine geçiyor. Ee, ve parça parça bir sürü aksiyon yapılacak ve onları göreceğiz. Orada hikaye orada başlayacak değerlendirme. Bizimle ilgili de çok güzel gelişmeler oldu. Ziya Hoca, tamam tamamdır. Deneyelim bir şeyler Şimdi onların protokolleri ...yapılıyor ve bir sürü model denenecek. Hı hı. Ve şey çok iyiydi yani... ...Ziyarcu'ya toplantımızda... ...kendimizi anlatmak zorunda kalmadık. Zaten bizi biliyordu. evet Ve de tıkır tıkır şu oldu, bu oldu, bu olacak... ...dedi ve rahat bir şekilde... ...planlamalar başladı, hızlı hızlı ilerliyor. Modern araştırdı ziyacı oldukça iyi biliyor... ...ve yeri geldiğinde kullanacaktır işte bu... ...çıkan bilgilerin online eğitimleri taşınması... ...yayılması, model nasıl yayılır... ...eğitimci eğitimleri, hizmet içi eğitimler... ...nasıl modellenir vesaire onlar da var. ...biz orada güzel projeler çıkacak gibi gözüküyor... ...çok kısa süre içerisinde netleşecektir. Peki BOM'un kurduğu anaokulları... ...ya da ilkokullara, ...sonradan dahil olmak isteyen öğrenciler... ...yani Veli Girişim'in... kuruluşta dahil değildiler... ...öyle bir imkan var... var ...siz var. katıyorsunuz kendinize... ...her kooperatifin modeli farklıdır... Hı hı. Ee, ...yani kooperatife üye olmadan öğrenci olan olabilir... ...ben bilmiyorum mesela bir İstanbul'da öyle değil de... ...son ama belki okuyor olabilir... Bunlar da zaman içerisinde değişecektir yani. Hı hı. Onlar da zaman içerisinde profesyonelleşecektir diye düşünüyorum. Çünkü kooperatif zor bir model. O yüzden dışarıdan gelinebilir. Her yaşta tamam. çocuk gelebilir. Peki son olarak bom köylerinde eğitimlere katılmak ya da işte okullarınıza dahil olmak için sosyal medya hesaplarınız ya da size nasıl ulaşacaklar? Yani internette bütün iletişim bilgileri var. Sosyal medya hesaplar. Başka bir okul mümkün diye aramaları yeterli BBOM diye kısaltmasında biz BOM diyoruz ama iki tane B var <gülüyor> B -B -O -M. aslında o. başka evet. bir okul mümkün net miydi web sayfası evet, tamam. evet web sayfası internette basit bir arama yaptıklarında yani instagramda Facebook'ta vesaire her yerde onu bulabilirler iletişime geçebilirler ama orada iletişime geçmeden önce birazcık baksınlar hı hı. çünkü şeyi unutmamak lazım yani bir mail atıp işte bana cevap gelmedi deyip üzülmesinler. De, evet. STK'lar öyle değiller evet. yani bizler böyle işte 10 kişi telefon başında bekliyor buyurun nasıl yardım edebilirim demiyor yani öyle bir durum yok ee, birazcık yani okusunlar anlasınlar ve nereden katılabileceklerine karar versinler şey çünkü yanlış bir tavır ya, biz bir kooperatif açmak istiyoruz nasıl başlayalım <gülüyor> öyle değil git diğer kooperatiflerle konuş yani evet. bu böyle bir iş değil sen böyle sana bir redberini yollayacak sen tık tık tık yapacaksın formunu doldurup okul açamayacaksın belli yani git şehir şehir gez, diğer kooperatörler konuş, balonlara randevu al, okula git, okulu gör, bilmem ne yap, bütün yapıyı çıkar, finansını çıkar, şunu yap, bunu yap, böyle yap. Yani yine iş yapıyoruz. Evet. Hani bir bina tutmak, onun altyapısını kurmak, Milli izinlerini almak vesaire Tabii. kolay bir iş değil. Ama kolektif yapıyoruz. Evet. Evet, süremiz doldu. Çok teşekkür ederim. Ben çok Çok güzel şeyler öğrendik sizden. Diliyorum Milli Eğitim Bakanı'nın da desteğiyle çok daha güzel şeyler yapabiliriz. Çünkü umut olduğunu düşünüyorum. Tohum'da NASA'da ekolojik yaşam programında bugün Başka Bir Okul Mümkün Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bager Akbay'la başka bir eğitim sistemi mümkün müyü konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tohum'da NASA'da ekolojik yaşam.